merhaba. Ee, ya bu kongrede tartışma zemini olarak sunulan e, kapitalizmin kıskaçında doğal toplum ve teknoloji başlığının belki de e, ufuk açıcı ve o yüzden de belki de en heyecan verici ezecanlarından birisi aslında bizi hayatı üreten ve yeniden üreten gücün ne olduğu sorusu üzerine bizi yeniden düşünülmesi. Bize belki de bu soruyu tekrar sordurması. Bunun için elbette öncelikle kapitalizm altında ...bu güçlerin ne olduğu ve bu güçlerin kuruluşunun ne olduğunu soracağız belki ama... ...kapitalizmden farkımızın ne olduğu sorusunu sorduğumuzda da cevap vereceğimiz soru yine bu soru olacak... ...ve biz buradaki farkımızın ne olduğunu dile getirmek durumunda kalacağız. Hepimiz biliyoruz. Kapitalizm altında hayat üreten ve yeniden üreten güçler sermayenin üretimde ve yeniden üretimine tabidir. Bu anlamda... Bu üretici güçlerin, e, hayatı üreten güçlerin kar mantığı altında metalaştırılmasının belki sonucundan da öte ön koşulu ise e, insanın bu üretici güçlere yabancılaşmış bir varlık olarak aslında birey kavramı altında özneleştirilmesidir. Buradan baktığımızda aslında birey kavramı e, doğal ve toplumsal olan yani ortak olan üzerindeki aşkın bir egemenlik haline gelmiştir kapitalizmde. Öyle ki kapitalizmde birey insanın doğaya, doğal, doğalına için olan toplumsallığına yani ortak olanla içkin kudreti üzerindeki bir özel mülkiyettir. Hatta bunun da ötesinde kapitalizmde insan e, parçası olduğu doğayı ve toplumsal ilişkileri metalaştırarak e, müdü metalaştırarak mülkleştirir. Ancak bu mülkleştirme süreci içinde birey biçimi altında kendisi de metalaşmış ve kendisi de bir özel mülkiyet haline gelmiştir. Bunu çok yakından biliyoruz aslında. Kapitalizmde emeğin birey olarak özdeleştirilmesi, kendi içkin kudreti olan emek gücünün metalaştırılması yoluyla gerçekleşir. Emeğin ücretli emek biçimi altında e, sınıflaştırılması mümkün kılan aslında onun içkin kudretinin bireyselleştirilerek özel mülkiyet haline getirmesidir. Yani kısaca şunu diyebiliriz, emek gücü aslında e, emeğin bedeninin içkin kudretinin özel mülkiyeti haline gelmiş bir biçimdir. Kapitalizm altında, emek ücretli emek altında metalaşmış ve doğalına içkin olan toplumsal gücünden müksüzleştirilerek aslında bireyselleşmiş durumdadır. Ancak tam da burada düşünürcü olması gereken şey belki de şu nokta, ee, emeğin kendi emek gücü üzerindeki özel mülkiyet hakkı aynı zamanda onun sermayeye tabiiyetini de sürekli bir yandan yeniden üretir. Ve modernizmin yalnızca ekonomi politiğinin değil, e, kapitalizmin biyolojik üretiminin bir söyleme olduğunu düşünürsek modernizmin aynı zamanda dolayısıyla kapitalizmin felsefesinde, ahlakında ve politik teorisinde de yapı taşını oluşturan birey kavramı krizi tam da burada yatar. Öyle ki bunu biraz resmetmeye çalışalım. Mesela birey kavramı altında insan aklı yoluyla doğaya egemenlik altına alır. Ama doğa üzerindeki bir egemenlik olarak doğanın bir parçası olan kendi bedenini aynı anda uyruklaştırır. Bu noktadan itibaren artık akıl beden üzerinde bir mülkiyet olduğu gibi akıl beden üzerinde bir egemenlik olduğu gibi beden de aklın mülkiyeti haline dönüşmüştür artık. Ya da şöyle diyebiliriz. Kendi kendisine sahibi bilincinde e, akıl sahibi bir özne olarak kendine pratik ahlak yasaları koyar ama kendi koyduğu bu yasayla aslında e, tutsaklaştırdığı şey kendi eylemidir. Öyle ki artık özne kendi eylemin üzerinde bir egemenlik olduğu gibi eylemi de artık kendisinin mülkiyeti haline dönüşmüştür. Ya da politik teoriye dönelim. E, örneğin bireyler varlıklarını sürdürebilmek için rastlanan olduğuna inanırlar ve bu yüzden de gönüllü bir sözleşmeyle devleti kurarlar. Ama e, aslında onu yurttaş haline getiren yani insanı yurttaş haline getiren bu sözleşmeyle kurduğu şey tam da aslında onun devlete tabiiyetinin koşulları olur. Bu noktadan itibaren artık devlet e, yurttaş üzerinde bir egemenlik haline gelir. Yurttaş ise devletin mülkiyeti haline gelmiştir. Yine en başa dönersek ücretli emek ilişkisinde de aynı şeyi görürüz. Yine ücretli birey kendi ilişkin kudreti üzerinde egemendir. Onun özel mülkiyetine sahiptir ama bu egemenlik onun sermaye tabiyetini sermaye tarafından içerilmesini ve sermaye egemenliği karşısında uyruklaşmasının da en temel koşuludur. Bu anlamda aslında modernizmin bireyi hep egemen olma, yani modernizmin bireyi ve öznesi hep egemen olma yönüyle öne çıkartılır. Aslında, halbuki onun bu egemenliği aynı zamanda onun uyruklaşmasının da bir koşula haline gelmiştir. Dolayısıyla burada bir kriz vardır. Yani bireyin krizi ya da modernizm içindeki bireyin, özlenin krizi kendi tabiiyetinin koşullarını tam da bu yüzden kendi elleriyle yaratmasından gelir. O aslında egemenlik görünümü altında kendi tabiiyetini örgütler ve aslında kendi bedeni, eylemi, toplumsallığı üzerindeki aşkınlığı ya da egemenliği kendi elleriyle aşağıdan üreten... ...ve bu anlamda da kriz içinde olan bir öznedir. Öyleyse soracağı durumda şu olabilir, yani kapitalizm altında insanın doğal, toplumsal ve politik kudretlerinden müthişleştirilmesinin... ...hakiki ve kökten bir eleştirisini vermek istiyorsak, bunu ancak... ...onu üreten, onu biyopo... yani kapitalizmin hayatı üretmesini ve yeni üretmesini sağlayan bir söylem olarak... ...ancak modernizmin bir eleştirisiyle bu kökten ve radikal eleştiriyi yapabiliriz. Yani kapitalizmin iktidar işleyişinde e, doğal, bedensel, toplumsal ve politik kudretlerimizi birbirinden ayrıştırmak ve bireyselleştirmek yoluyla aslında mülkiyet altına alan akım ve onun aslında farklı alanlardaki görünme biçimleri olarak öznenin, ahlakın, ücretli emeğin ve devletin eleştirisiyle ancak bu mümkün olabilir. Ee, peki e, modernizm içinde bu e, hayatı üreten ve yeniden üreten güçlerin bu manzarası karşısında söyleyebileceğimiz şey nedir diye bakarsak aslında buradaki modelin ne olduğuna bakarsak burada karşımıza çıkan modelin akıl olduğu herhalde hiçbirimiz için şüphe götürmeyecek bir şey. Çünkü aklın yaptığı şey şu aslında ortak olanı yani hayatı üreten ve yeniden üreten güçleri bizim de parçası olduğumuz bu ortak olanın kudretlerini aslında ayrıştırır ve e, bunların Doğal kudretlerini özne biçiminde, toplumsal kudretlerini ahlak biçiminde, politik kudretlerini ise devlet biçiminde yürünerek mülkiyet altına alır. Dolayısıyla aslında aklın soy kütüğüne gittiğimizde e, özne, ahlak, ücretli emek ve devletin tam da aslında bu kökten türeyen ve bu modeli yeniden üreten kavramlar ve güçler olduğunu görürüz aynı anda. E, ve bunu felsefe tarihi için takip etmek istersek, yani bu kavramlar arasındaki, daha doğrusu bu hayatı Kuran güçleri arasındaki bu silsizliği felsefe tarihinden takip etmek istersek, yani kapitalizmdeki ücretli emek biçimi altındaki özneleşmemizi örneğinde kartta ego biçiminde görürüz, kantta ahlaki bir özlü olarak görürüz, he artık o aklın en mükemmelleşmiş biçimi olarak sunduğu devlet biçiminde görürüz, dolayısıyla bunlar akraba kavramlardır ve hepsi aslında aklın hayatı parçalayarak, ortak olanı parçalayarak mükleştirmesinin farklı biçimleri olarak karşımıza çıkar. Peki bu aklı model olan, model alan paradigma karşısında, yani modernist paradigma karşısında nasıl bir alternatif düşünebiliriz? Burada Spinoza gerçekten de bir aykırılık teş teşkil ediyor. Yani felsefe tarihinin bütün bir akışı içinde baktığımızda. Çünkü Spinoza bize aklı önermez. Yani bir model olarak önerdiği şey akıl değil, tam tersi bedendir ve bu beden tam da özdesiz, mülkiyetsiz oluşuyla tanımlanır. Çünkü Spinoza'da beden bir kudrettir. En başından itibaren bir kudrettir. Aklın nesnesi onu işte nesneleştirerek yükleştirebileceği bir şey değil. Tam tersi bir kudrettir ve bunu onun bu kudret olma niteliği onu tam da aslında hem etkileme hem etkilenebilme hem duygulanabilme hem de duygulandırma gücü olarak tanımlayabilmesini o verir ve bu noktadan itibaren aslında beden bir şey değil, tam tersi e, başından itibaren ortak olana içkin ve toplumsaldır. Hiçbir zaman e, tek olarak ve tekil olarak düşünülmez. Beden her zaman için çoğul bir kavramdır. Bir kudret olarak tanımlandığı için her zaman e, çoğul bir kavramdır. Dolayısıyla e, ço çoğul olmasından dolayı da asla bir özenin mülkiyetinde ya da aklın mülkiyetinde düşünülemez. Spinoza'yı bu şekilde yanımıza aldıktan sonra Marksizm zeminine tekrar geri dönersek, e, bir devrinci eleştiri olarak Marxist'in modernizm eleştirisi açısından bize nasıl bir ufuk sunmaktadır peki? E, bunu sorabiliriz. Kapitalizmin doğa ve toplumsal ilişkileri bireyleştirme yoluyla taklim altına alan iktidar işleyişine karşı bizim alet çantamızdaki zenginliğimiz ve farkımız, Nedir ve bu alet çantasında modernizmin az aslında içerilerek aşamadığı bir filozof olarak bedeni, doğayı, toplumsallığı, politikliği, mükleştirmenin modern biçimi olan bir birey kavramından bahsettik. Spinoza aslında felsefeye ve düşünceye sunduğu beden modeliyle bu birey kavramını baştan iptal etmiştir. Böyle bir düşünür olarak Spinoza'nın bizim yani Marksizmin alet çantasındaki yeri nedir? Ee, komünizmin Komünizm tahririmizi, hayat üreten ve yeniden üreten güçleri yorumlamakta ve e, yaşatmakta ve gerçekleştirmekteki e, farkımızı düşünürken, e, Marx ve Spinoza'yı birlikte nasıl oklayabiliriz? Dolayısıyla aslında Marksizmin içindeki bir kriz olarak tanımlayabileceğimiz Marksizmin bir kriz olarak tanınlayabileceğimiz modernizme e, Spinoza üzerinden nasıl müdahale edebiliriz? Bu sonuçta e, etrafını olacağımız sorular aslında bunlar olacak ee, bu soruların bir devamı olarak şimdi geçmek istediğim yer Marxist'in içindeki modernizmin ne olduğu yine hayatı üreten ve yeni üreten güçlerden başlayalım ee, hatırlayacak olursak e, sermayeyi üretici güçlerin gelişme tarihi içinde alan Marxist okumalarda sermayenin toplumsal gücü hep ekonomik bir temelde düşünülmüştür ve sınıf politikliğinden de bu anlamda aslında koparılmıştır çünkü sermaye üretici güçleri toplumsal emeğin üretkenliğini artıracak olan, toplumsal olarak gereklilik emek zamanının kısaltılmasını mümkün kılacak olan teknolojik ve bilimsel temeli geliştirebildiği oranda hep bir toplumsal güç olarak bulunanmıştır. Bu okumada tarih her zaman üretici güçlerin gelişiminin bir tarihidir. Dolayısıyla bu bakış açısından aslında födelizmden kapitalizme ya da kapitalizm için bir dönemleştirme olarak bakalım yine Marx'ta olduğu gibi biçimsel boyunduruktan gerçek boyundurağa geçiş süreçleri aslında hep üretici güçlerin gelişimi içindeki niteliksel bir saçırma olarak görünmüştür. Ee, sermayenin üretim ilişkilerinin üretici güçlerin gelişmesinin önünde bir engel olduğu kriz aşamasından sonra ise iddia şudur ki üretici güçlerin bu gelişimi ancak komünizm de devam ettirilebilecektir. Dolayısıyla bu okumada aslında komünizm sermayenin nihai krizine gireceği o tarihsel ve toplumsal koşulların hep olgunlaşmasını beklemek durumunda kalacaktır. Bu okumanın temelinde e, hayatı üreten ve yeniden e, üreten güçlerin özgürlükçü bir örgütlenmesinin ancak ekonomik bir temel üzerinde olabileceği varsayımı yer alır aslında. Çünkü emek öncelikle yani bu okumada emek öncelikle temel yaşam gereksinimlerinin karşılanması dönüp bir geçim aracıdır. E, ve emeğin bir geçim aracı olarak zorunlu ve etkinlikten çıkıp yine Mars'a tıfla söylersek toplumsal bireyin her yönden gelişmesine hizmet edecek eee özgür bir etkinliğe dönüşebilmesinin koşulu her zaman için e, gelişmiş bir teknolojik temelde bütün yaşam gereksinimlerini karşılayabileceğimiz toplumsal bir artının yani maddi bir toplumsal zenginliğin yaratılmasıdır. E, yaşamak için çalışmanın zorunlu olmaktan çıkmasını sağlayacak böyle bir toplumsal zenginliği yaratasıya kadar sermayenin üretiminin ve yeniden üretiminin koşulu olan e, biraz önce bahsettiğimiz o gerekli emek zaman ve artı emek zaman diyerek değil, devam etmek zorundadır. Aslında bu anlayışın kökünü e, Antik Yunan'a kadar götürebiliriz. Çünkü bu anlayışı hatırlayacak olursak hepimizin de bildiği bir şey özgürlüğün koşulu aslında boş zaman üretimidir. Yani bu okumanın altında varsaya, var yatar varsayım bu. Ve zorunluluk alanı boş zaman üretiminin koşulu olarak kaldığı sürece de bu diyalektik hep devam edecektir. Elbette kapitalizmde olduğu gibi kar biçiminde özel mülkiyet altına alınmayacak komünizmde ama Toplumsal bir artı yaratma mantığı hala devam ettiği için emek de hala ücretli emek olarak aslında işe koşulmaya devam edecektir. Bu anlamda aslında bu okuma tam da bu anlamda emeği her yönden yüksüzleştirerek onu ücretli emeğindir gelen Onsalt e, yaşam gereksinimlerinin karşılanmasının bir aracına indirmeyen yani Kıpçay'sinde de aynı ön varsayımı paylaşır. Dolayısıyla da e, tam da böyle bir zenginlik toplumun yaratılmasına kadar aslında komünizm altında da ekonomi, politik devam etmedi ve insanın doğayla ve insanla kurduğu yine bütün toplumsal ilişkiler yine kapitalizmde olduğu gibi aslında toplumsal bir artının yaratılmasının o mantığını mantığına tabi olmaya da devam etmelidir. E, elbette bu durumda özel mülkiyetin yerini kamusal mülkiyetin alması ile birlikte şöyle diyebiliriz. Yani insanın kendi bedeni üzerindeki mülkiyet hakkı üzerinden bireyselleştirilmesi, kapitalizmde bu böyleydi, bu bir yanıyla ortadan kalkacaktır diyebiliriz ama beden üzerindeki mülkiyet bu sefer belki devlet, belki başka bir kamu iktidarı altında olmak üzere yine de devam edecektir. Tam da yine bunun devamı olarak doğanın üretici güçlerinin e, rastlanır olduğu için ayrıcalıklı ve öncelikli kıldığımız bir üretici güç olarak insan öznesine tabiyeti de devam edecektir bu kurşular altında. Dolayısıyla da modernizmde, yani doğrusu kapitalizmin modern iktidar işleyişinde doğa ve insan, doğa ve toplum karşılıkları da komünizm altında yeniden üretilmiş olacaktır. Ee, dolayısıyla yine e, hatırlayacak olursak bu bakış açısından artık kom komünizme geçiş açısında sermayenin kişilikleşmiş biçim olarak kapitalistlerin ortadan kalkacağından söz edebiliriz. Ama toplumsal ilişkilerin ya da hayat üreten ve yeni hayat üreten ve yeniden üreten güçlerin örgütlenmesi ve düzenlenmesi anlamında burjuvu hukukun hala devam edeceğini söyleyebiliriz. Ki bu aşamadan sonra gelecek olan komünizm de ancak ekonomik cennet olarak tahvil edilmek zorunda kalacaktır. Böyle bir komünizm tahvili e ekonomi politiğin zenginlik teorisinin zorunluluk ve özgürlük ...arasına koyduğu ayrımı paylaşması nedeniyle de hala ekonomi politiği ve modernizmin içinde kalacaktır. Dolayısıyla da aslında ekonomi politiğin devrimci bir ve eleştirisini vermek yerine... ...ekonomi politik altında insanın hem kendini hem doğayı hem de toplumsallığı mülkleştirerek kendi kendini kudretsizleştirmesinde yeniden üretecektir. En çok ilgilendiren nokta evet. olarak da aslında komünizmde e, sınıfın olan sınıf olarak, olarak üretildiğinin koşulu da politik olmaktan çıkıp ekonomik hale gelecektir. E, nitekim emeğin e, özgürleşmesinin ekonomik ilerlemeye bağlandığı böyle bir komünizm anlayışında komünizmde ancak apolitik bir toplum olarak düşünülebilir ama onun bu niteliği hiç de işte onun Sonsuz bir toplum olmasından değil, tam tersi ekonomik bir temel üzerinde yükselmesinden kaynaklanacaktır. Çünkü burada komünizm üreten ve yeniden üreten güç ya da hayatı üreten ve yeniden üreten güç politik değil, ekonomiktir. Ki bu da aslında yine e, sunuşun en başında bahsettiğimiz gibi bu kabulün altında yatan ya da bu çözümlemenin altında yatan da yine aslında politik olana dair modernist bir bakış açısıdır. Çünkü Yine hatırlayalım, zenginlik teorisinin yarattığı zorunluluk ve özgürlük alanları arasındaki ayrımın en önemli politik sonucu, politikliğin hayatın üretimi ve yeni üretiminden kopartılarak aşkınlaştırılmasıdır. Burada politik olan yine toplumsal olan üzerindeki bir mülkiyettir Ve özgürlük alanı olarak politika, hayatın üretildiği ve yeniden üretildiği zorunluk alanı üzerindeki ancak aşkın bir üs yapı olarak düşünülebilir. <gülüyor> Ki bu aslında bu e şu anda var olan söylemlerimizle de örtüşüyor. Çünkü biliyoruz ki hakim söylemimiz şu, Marx'ın için en azından bir eğilim olarak ifade edebileceğimiz söylem şu. Toplumsal bir artının üretimi adına emeğin ücretli emek altına sınıflaştırılmasının devam edeceği geçiş döneminde, kapitalizmden komünizme geçiş döneminde tıpkı kapitalizmde olduğu gibi politika yine aslında aşkı bir sefi olarak varlığını sürdürmeye devam edecek ve emeğin Politik kudreti olarak devrimi de devlet iktidarının ele geçirmesiyle özdeşleştirdiğimiz anlayışın aslında dayandığı varsayımlardan biri de yine buydu hatırlayacağımız gibi. Ki aynı varsayım yüzünden devletin nihai sonu ancak zenginlik toplumunda gelebilecektir ve komünizmin ekonomi politiğinde zorunluluk ve özgürlük alanı arasındaki ayrım ortadan kalktığı oranda bu ayrımın bir zorunlu sonucu olarak başta bahsetmiş olduğumuz aşkın bir rüş yapı olarak devlet ve politikada ancak bunun bizi tabi kıldığı sonuçu, mahkum ettiği sonuç şu. O vakte kadar emek aslında kendi üzerindeki politik takımını farklı biçimler altında kendi elleriyle devam etmeye etmeyi sürdürecektir. Sonuç olarak varmak istediğim yer şurası. Eğer komünizm bir zenginlik toplumu ve bir ekonomi politik olarak düşündüğümüzde üretim güçler üzerindeki evet, özel mülkiyeti ortadan kaldırabiliriz. Ama modernizmin en başta bahsetmiş olduğumuz ister akıl, ister ücretli emek, isterse devlet biçimi altında olsun hayatı üreten ve yeniden ürettiğini söylediğimiz bütün doğal, toplumsal ve politik kudretleri mülk haline getiren mantığı devam ettirdiğimiz sürece aslında kapital ve dolayısıyla da modernizmin içinde kalmaya devam edeceğiz. Eğer derdimiz şuysa yani hayatı üreten kudretler üzerindeki bütün mülkiyetleri ortadan kaldırmak ve komünizmi ya da komünalizmi yalnızca bir ekonomi politik değil aynı zamanda etik ve politik olan bir hayat olarak örneklemek istiyorsak bizim de marxizm zemininde belki de yüzleşmemiz gereken kriz bu olsa gerek ki bizce bu kriz marxizm içindeki modernizmin politik eleştirisinin bir eksikliğinden kaynaklanmakta ve Marx ve Spinoza'yı bizi birlikte okumaya iten şey ya da Spinoza'yı Marxizmin krizine ya da komünizmin ekonomi politiğine biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi politik bir müdahale olarak okuyup konuşturma ihtiyacımızın kaynaklandığı yerde tam da burası. Çünkü Spinoza'nın şöyle bir ayrıcalığı var, henüz daha modernizmin doğuşundaki bir filozof olarak aslında Gelir ve zorluk özgürlük alanları arasındaki ayrımı spinoza başından itibaren ortadan kaldırır ve ta işte antik Yunan'dan beri geldiğini söylemiş olduğumuz e, özgürlük ve zorunluluk alanı arasındaki ayrımı baştan iptal eder. Bu aslında kendi dilimizden düşünecek olursak üretici yani tarihi üretici güçleri gelişimi tarihi olarak e, gör, gören okumanın da aslında altını baştan dinamikler ve böyle bir okumanın önünde baştan keser. Böyle bir ayrım olmadığı için, yani Spinoza'da özgürlük ve zorunluluk arasındaki gibi bir ayrım olmadığı için hayatın üretimi, buna toplumsal ve politik kuruculuk da diyebiliriz, hayatın yeniden üretimine. Yani dolayısıyla özgürlük alanı aslında zorunluğa, Spinoza'da gerçekten içkindir. Çünkü Spinoza'da doğal olan her zaman aynı zamanda toplumsal ve politik olarak ele alınır. Ya da tersinden şunu diyebiliriz, Spinoza'da toplumsal ve politik olanın doğallığı, ...tam da onun doğal olanın içkinliğine ve zorunluluğuna sahip olmasından gelir. Yine Marxistlerimiz söyleyecek olursak aslında Spinoza'da üretim ve yeniden üretim arasında bu anlamda herhangi bir ayrılık yoktur. Çünkü Spinoza'da hayatı üreten ve yeniden üretici güçler... ...özgürlük ve zorunluluk arasında böyle bir ayrım olmadığı için yalnızca doğal, teknik ya da ekonomik değil... ...aynı zamanda etik ve politik olarak ele alınır. Dolayısıyla... İster doğal biçim altında olsun, ister akılsal, ister teknik, ister etik, isterse politik hayatı kurduğunu söylediğimiz bütün güçler Spinoza'da hep aynı doğaya sahiptir. Öyle ki Spinoza'nın antolojisini hatırlayacak olursak tek toz olarak doğa ve bütün bu üretici güçler bu tek toz olarak doğanın aslında kipler biçiminde birbirlerinden niteliksel açıdan hiçbir şekilde ayrılmayan ve birbirleri arasında hiçbir hiyerarşi kurulmamış olan kudret dereceleri olarak ele alınır. Yani doğa özü kudretiyle tanımlanan bir güçtür Spinoza'da ve onun dışında hayatı üreten ve yeniden üreten olarak algıladığımız bütün üreten güçler bu kudretten bu kudretin aslında derece olarak farklılaşmış ve çeşitlenmiş biçimlerinden başka bir şey değildir. Bu dediğimiz için kısaca toparlayacak olarak düşünüyorum. ...parlayacak olursak Spinoza'da üretici güçler dediğimiz şeyi ancak şöyle düşünebiliriz. Tüm var olanlar için bir ortak olan olarak tanımlanmış olan bir doğa ve bu doğanın çeşitlenmiş kudretleri. Spinoza'nın baştan beri söylemeye çalıştığımız gibi modernizmi söylemi karşısındaki aykırılığı işte tam da buradan gelir. Çünkü her şeyin mutlidir olduğu şeyle, her, her şeyin özünün kudretiyle tanımlandığı her şeyin bu, bu sebepten dolayı da artan ya da azalabilen yani sürekli bir mutlak artış olacağı anlamına da gelmiyor bu. Artan ya da azalabilen bir kudretler ilişkisi olarak tanımlandığı bir içkinlik düzlemi vardır Spinoza. Spinoza'nın bize sunduğu şey budur. Ve bu düzlem üzerinde ne insanın doğa karşısında, ne aklın beden karşısında ne de devletin toplumsal beden karşısında herhangi bir ayrıcılığı ya da üstünlüğü yoktur. Dolayısıyla Spinoza'nın Akıl yerine bedene bir modeli olarak önermesinin e, yıkıcılığı, eleştirel anlamda yıkıcılığı ama bir anlamda da kuruculuğunun gücü tam da buradan gelir. Spinoza'da doğal var olan tüm üretici güçlerin ve kudretlerin ortak olanı yani ortak bedenidir. Modernizm modelini ise yine maç istediğimiz gibi hatırlayalım. Ortak olan modernizmde her zaman için doğal, toplumsal ve politik kudretler biçiminde nesnelleştirilmiş ve mülkiyet altına alınmıştır. Akıl modernizmin ortak olanı parçalamış ve ortak bedenin doğal kudretlerini yine tekrarlayalım özne biçiminde toplumsal kudretlerini ahlak biçiminde politik kudretlerini ise devlet biçimine bir hep egemenliği altına almıştır. Halbuki gelir ve modernizmin e, akla dayanan bu modelini darmadan eder. Öyle ki Kuruculuğuna taptığımız vakı Spinoza'da sadece bedenle kudreti artabilen ya da azalabilen bir duygulanış haline gelir. Ve doğanın mesela zorunluluğu karşısında kendini özgür bir irade olarak gören ahlaki özne Spinoza açısından sadece insan bilincinin bir yanılsamasıdır. Yani böyle bir özgür irade yoktur. Çünkü Spinoza'ya göre beden her zaman bilinci aşar. Onun meşhur vardır. Bir bedenin neler yapabileceğini asla bilemeyiz. Dolayısıyla bu ne, neler yapabileceğini bilemediği bedeni aklıyla ya da bilinciyle tahakküm altına almaya çalışan ya da denetlemeye çalışan akıl aslında sadece kendini aldatmaktadır Spinoza'ya göre. Bu bilinci aşan beden modeli Spinoza'da devam edelim. Ee, ahlak da tamamen aslında yerinden eder. Yani çok iyi biliyoruz ahlak her zaman için kendini bir bilen olarak hayata dayatır. Ve e, ahlakın bedeni ya da hayatı yargılaması için bir ölçü olarak kullandığı aşkın değerler vardır. hep iyilik ve kötülük. Ve bunlar hep bir bilmeye ve bir, bir bilgiye dayandırılır. <gülüyor> e, en azından iyi olanın tanımlanmasına dayandırılır. Halbuki spinozacı etikte e, her şey doğal içkinlik üzerindeki bir kudret olduğu için spinozada iyi olan bu kudretlerin birleşmesidir. Kötü olan ise bu kudretlerin çözülüp dağılmasıdır. Dolayısıyla iyilik kendinde bir iyilik ve kötülük yoktur. Her zaman için bu birleşen ve ayrılan e, kudretlerin nitelikleri vardır. Yani iyi ve kötü bir niteliktir. Hiçbir zaman bir özü tanımlamaz Spinoza'da. Dolayısıyla Spinoza'da ahlak hiçbir zaman modern söylendi ve örneğin Kant'ı hatırlayacak olursak Kant'ta olduğu gibi bir yargı sistemi değil. Tam tersi hayatın Kendisidir. Başka bir deyişle Spinoza'nın ahlak yerine önermiş olduğu etik aslında bedenin doğallığına içkin toplumsallığıdır. Dolayısıyla Spinozada da iyi daima kudretlerin bileşiminde, ortak olanın kudretinde bir artıştır. Ve bu politik olanın tanımını da tümden değiştirir. Yani artık politik olan mesela modernizmde olduğu gibi toplumsal beden adına onun için iyi olanın ne olduğunu tanımayacak aşkın bir egemenlik olmaktan çıkar. Tam tersi toplum sağlık ve politiklik insanın doğasına içkin olarak ele alındığı için bu anlamda doğallaştırıldığı için Spinoza'da kendi kendini yönetme hakkı bir doğa hakkı olarak ele alınır ve hiçbir zaman devredilmez ve bu anlamda da modernizmin aslında temsiliyete dayalı politik anlayışında buradan darmadan eder. Bitireceğim şimdi. Yine modernizmde olduğu gibi politiklik artık hükmetmenin bir hükmetme, hükmetme talebi olarak çıkmaz. Tam tersi önemli olan ortak olanın kudretindeki bir artış olduğu için ortak olanın arzulanması anlamına gelir. Politiklik ortak olanın arzusu haline gelir. Kudret artık modernizde olduğu gibi hükmetmekte, mütleştirmekte, egemen olmakta değil. Tam tersi ortak olanın kudretlerinin artışında bulunur. Artık ortak olanın kudretin üzerinde bir mülkiyet değildir politik olan. Tersine bu kudreti sürekli artıracak olan etik politik bir hayat üretimi olarak konulur Spinoza'da. Dolayısıyla yine Spinoza'dan bahsederken en başta bahsettiğimiz, söylediğimiz şeye geri dönersek, Spinoza'da doğa daima hem doğal hem etik hem de politik kudretlerin bir bileşimi olarak alınır. Dolayısıyla artık bu zeminde Doğa modernizminde olduğu gibi özgürlüğün olmadığı bir zorunluluk, mutlak bir zorunluluk alanı olarak düşünülemez. Tersine doğanın özgürlük tanımlayan şey kudretleri olduğu için o kudret daim, yani bir kudret olduğu için daima edimsel ve gerçekleşme halindedir ve bu anlamda da mutlak özgürlüktür. Yani kudret gerçekleşmesinde eğer öz, yani özgürlük kudretin gerçekleşmesi ise Spinoza da doğa, doğa dolayısıyla beden her zaman için Böyle bir zorunluluğu değil, modernizmde olduğu gibi bir zorunluluk alanı değil, tam tersi mutlak bir özgürlük alanını ifade eder. Dolayısıyla Spinozacı anlamıyla ele alındığında doğanın, ortak olanın içkin kudretleri olarak üretici güçlerin gelişimi artık bir Marxist'in biçimde yap, yapa geldiğimiz gibi bir verimlilik artışı olarak düşünülmez. Tam tersi, böylesi bir gelişim farklı hayatı üreten ve üreten güçler, farklı güçler arasındaki uyumun ya da bileşimin, giderek ba artmasına bağlı olarak bir özgürlük artışı olarak düşünülür. Yani zorunluluk alanından bir kurtuluş olarak değil, tam tersi özgürlük miktarındaki bir artış olarak. İşte Spinoza'nın Marxist'in içindeki modernizme ve politik müdahalesi tam da buradan gelir. Artık Spinoza'da üretim güçleri gelişimini sağlayan dinamik ekonomik politik değil, tam tersi etik politiktir. Ve Spinoza'cı bir yerden baktığımızda komünizm de artık bir ekonomik politik, ekonomi politik değil, etik politik bir kuruculuk olarak alınmak zorunda oluruz. Spinoza ve Marx'ta birlikte okuduğumuzda komünizm tarihimizin zenginleşebileceği ve büyüyebileceği yer tam da burasıdır. Spinoza bize komünizmin yani emeğin kendini politik olarak olunmasının özünün ekonomi politikte olduğu gibi zenginlik değil... Tam tersi özgürlük olduğunu yeniden hatırlatır. Komünizmin kudreti, daha önceki okumada üretici güçlerin gelişme paradigması içinden baktığımızda olduğu gibi zenginlik değil, özgürlük olduğunu hatırlatır. Komünizmin kudreti zenginlik değil, özgürlüktür kısaca. Ve Spinoza bu anlamda aslında, bu da bitiş cümlem, e, adeta Marx'ı politik olarak yeniden çağırır ve onun çağrısı Marx'ın şu cümlesinde, yankılanıyor diyebiliriz. Ee, komünizm bize göre ne yaratılması gereken bir durum ne de gerçeğin ona uydurulmak zorunda olacağı bir idadır. Biz bugünkü duruma son verecek gerçek harekete komünizm diyoruz ve bizce Spinoza ve Marx'ı birlikte okuyabileceğimiz bir temelde ya da Marx'ın içinde Spinoza'nın izini sürmek istersek karşılaşacağımız en önemli temellerinden biri de komünizmin bugün içki bir politiklik olarak okuyan Marx olsa gerek bu alıntıda olduğu gibi.